Rahmanın dışında size, güya yardım edecek kimmiş? Doğrusu kâfirler, büyük bir aldanış içindedirler. Peki, Allah size ihsan ettiği nasibi i alıkorsa, sizi başka rızıklandıracak kimmiş? Doğrusu onlar, azgınlık ve nefret içindedir etmektedirler. Düşünün bir, yüzü oyun kapanıp, yerde sürünen mi varılacak yere daha kolayca ulaşır, yoksa dümdüz yolda düzgün şekilde yürüyen mi?